Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Ali Serdar. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. <gülüyor> Ali daha önce Reyhan Tutumlu'yla birlikte konuğumuz olmuştu ve o zaman tefrika romanları konuşmuştuk. Kendisi e, Özyiğin Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. ...bugün de Ali ile yine bu Tefrika Roman projesiyle de bağlantılı olan... ...ve Koç Üniversitesi yayınlarının Tuhaf Etki serisinden çıkan... ...Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Ben Deli Miyim adlı eserinden bahsedeceğiz. Tabi hem yani Hüseyin Rahmi'den de bahsedeceğiz. Evet. Sadece Ben Deli Miyim'den değil. Yani bu kitabın daha önceki şu anda piyasada bir sürü Hüseyin Rahmi var. Evet. Yani telif hakkı sona erdikten sonra artık herkes basabiliyor... Bu kitabın farkı nedir? Orada. <gülüyor> Şöyle, e, zaten bu bizim e, Tefrika dizisinden değil, senin de belirttiğin gibi e, tuhaf etki dizisinden çıktı ve e, açıkçası yani bu romanın bu diziden çıkmasını isteyen de e, e, o zaman genel yayın yönetmeni olan e, Koç Üniversitesi Yayınları'nın Cem Akış'ın isteğiydi. E, ben de açıkçası e, kabul ettim çünkü doktora tezim Hüseyin Rahmi Gürpınar üzerineydi. E, ...uzun bir aradan sonra tekrar Hüseyin Rahmi ile beraber olmak bana e, ilginç geldi. Özellikle bu tuhaf etki dizisinde ben deli miyim? Evet yani ben deli miyim? Biraz tuhaf bir roman. <gülüyor> <gülüyor> Tırnak içinde. <gülüyor> <gülüyor> Tırnak içinde. E, bu romanın yani bu edisyonun ya da bu baskının diğerlerinden farkı ne? Şu, e, daha önce ya sadeleştirilmiş haliyle basılıyordu... ...ya latin harflerine aktarılmış haliyle... ...basılıyordu. Şimdi burada... E, ...ikisi birlikte, birincisi bu. Yani hem Latin harflerine aktarılmış... ...metin var, hem sadeleştirilmiş metin var. Bunun dışında ne yaptık? Biz şunu yaptık... ...işte bir tefrika projesi... ...yürüttüğümüz için... E, ...Bendeli MİM'in... ...1925 tefrikası... ...1924'te başlıyor... ...pardon. E, tefrika edilmeye... E, ...tefrikasıyla... ...1925 baskısını... ...karşılaştırarak... ...yayını hazırladık. Yani... Tefrika edilir. edildikten sonra kitap olarak basılırken değiştirilen yerler var hmm. cümleler var onları da bu metinde görebiliyoruz yani ikinci önemli farkı bu bu, bu edisyonun teknik olarak. Evet ama bu da önemli yani sonuçta böyle yapılarak aslında bir e, metnin e, ortaya çıkış sürecini de görmüş oluyoruz ve yazarın onu e, kurgularken ki zihnine de tanıklık etmiş oluyoruz bunu e, yaparak. Peki neden tuhaf bir roman ben delimiyim? <gülüyor> şimdi, şimdi Hüseyin Rahmi ile ilgili genel olarak da bir şeyler söyleyeceğiz tabi de Hüseyin Rahmi'nin diğer romanlarından biraz ayrılıyor ben delimiyim. Mesela ee... Murebbeyle <gülüyor> Çok yani değil mi? 19. yüzyıl klasik bir <gülüyor> Tanzimat romanı. <gülüyor> şey karakter kadrosu mesela Hüseyin Rahmi'nin karakter kadrosu çok kalabalık olur. Daha fazla evet çok olay, kalabalık olay gerçekten. yoğun olur. Hmm. Konuşmalar. <gülüyor> Aynen burada da çok konuşma var. Ama aslında burada olay basit. Yani hmm. kalender Revan Hanım'ı elde, edecek, elde edecektir. Şadan'ı da yanına alır. Bir entrika. Yani kocasından hmm. boşatacaklar. Yani ...çok tuhaf bir şey bu yani. <gülüyor> Kocasından boşatmak <gülüyor> için. Kocasından boş Tıp Kalender Revan Hanım'la evlenecek. Şimdi bu... ...işte ahlaki olarak... da ...sorunlu bir şey. Evet. Böyle bir şeye... ...amaca... ...doğru hareket eden iki... ...adamın... ...zihninden geçenler de... ...tuhaf. <gülüyor> Ve de bunu da gerçekleştiriyorlar. Evet. <gülüyor> Amaçlarına ulaşıyorlar yani. Ha, tabii amaçta bir ufak tefek farklılık oluyor. Yani gene arkadaş, dost kazı yaşanıyor hmm. tabii. Evet. Peki biraz Hüseyin Rahmi'den bahsedelim. Hüseyin Rahmi uzun yıllar e, yani Türkçe'de eser veren, oldukça çok fazla sayıda eseri olan bir yazar. E, yani neri, nereye de biliyorsun Hüseyin Rahmi'yi mesela Türkçe'de? Neresi yeri? Ne diyebiliriz? Yani Şimdi, onun tipik özellikleri nedir? Ee, tanzimatla başlıyor, meşrutiyetle devam ediyor, cumhuriyette de yazmaya devam ediyor. Ee, kendisi söyleşilerde 44 romanı olduğunu söylüyor. Ben 41 olarak sayıyorum. Hmm. Diğer üç roman nerede? Belki kayboldu bir, bir <gülüyor> ya, da hatırlıyor. ya da yanlış hatırlıyorum ya da bilemiyorum. Ee, ama yani böyle bütün o dönemleri yaşamış, bütün o, o dönemdeki eğilimlerden az ya da çok etkilenmiş ama hiçbir zaman bir ekole falan girmemiş evet. ee, mesela ilk dönemlerinde yapılan röportajlarda işte okuduğunuz romancılar var mı diyor diye sorulduğu zaman sayıyor isimleri işte Halit Ziya diyor başka isimler sayıyor Ahmet Mithat. Ee, sayıyor tabi ee, zaten talebe değil mi çırak neredeyse galiba ilk başladı <gülüyor> en başlarda öyle ee, tercüman hakikate bir şey gönderiyor değil mi? Tabii. evet ee, ama daha sonra Cumhuriyet ...sonra yapılan bir söylesinde... Hani ...sordukları zaman kimleri okuyorsunuz diye... ...ben yerli yazar okumuyorum diyor hmm. yani. Soruyentten sonra bir değişiyor <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> e, ve de şey var... E, ...şimdi... E, ...tabii ki bu kadar yıl içinde değişim... ...kendi içinde yaşıyor ama... ...şeye baktığınız zaman... ...temalara, e, ele aldığı temalara baktığınız zaman... ...bir süreklilik olduğunu... E, ...görüyoruz. E, ve de... Bu sürekliliği daha sonra şeyi bulduğu zaman... ...yani Arthur Schopenhauer ve Friedrich Nietzsche'yi okuduktan sonra tamam. Yani evet. artık... Bir, e, bir dönemeç mi? Hı. Daha önceki fikirlerini yaslayacağı bir felsefi Hı, zemin alanda buluyor. zemin buluyor. Yani Hı. benim e, işte doktora tezimde de e, yapmaya çalıştığım şey... E, ...yani o, ahlaki sorunsal Hı. bakımından okuyordum. Yani o e, doğa kültür karşıtlığını her yerde... Evet. E, ...görüyoruz. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde... E, baş, ...başta olmak üzere ama... ...işte açlık... E, ...yoksulluk, çalma... ...çırpma, e, yalan söyleme... ...aldatma... ...bütün o, bunların e, aslında... ...bu eksen üzerinde... E, ...ilerlediğini görüyoruz. Ben deli miyim dedi... ...aynı şey söz konusu yani... ...şimdi neden bir... E, ...şeyi... E, kar, ...kadını kocasından boşatıp... ...değil e, mi? siz evl yani evleneceksiniz. Daha sonraki tartışmalarda aslında bir kadının birden fazla kocası da olabilir. E Gidiyor. gidiyorlar. Ediyor, yani çünkü doğada böyle. Hmm, evet. Bu önemli bir şey ama gerçekten ve e, zaten bazı eserlerinden dolayı çok büyük kovuşturmalara da uğradığını Hüseyin Rahmi'nin. E, ben dilimiyim? Yargılanmış. Evet. Gerçi o yargılanmada biraz siyasi bir ...yönde hmm. olduğu... ...söyleniyor. Ama şeyi... E, ...kabul evet. etmek gerekiyor. Hmm. Hmm. Aa, e, hem bu ben için geçerli... ...hem başka yani yalnızca yalnız Hüseyin Rahmi özgü değil. Aa, bugün bu roman... ...bir gazetede tefrika edilebilir mi? Hmm. Sorusunu sorduğumuz zaman... Hmm, ...duruyoruz yani. Evet. Hmm. Çünkü... E, yani ...o dönemde bunlar yayınlanmış, evet ben deli miyim mahkeme edilmiş ama beraat etmiş. Evet. Sonuç olarak bir edebiyata özgü bir özgürlük anlayışının hala evet. bir şekilde korunduğu... ...okurlarca kabullendiği, yazarların bunu benimsediği bir kültürel atmosferden söz edebiliyoruz. Bir de Hüseyin Rahmi etkileyici bir e, savunma yapıyor sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani roman olması, korumacı olması, karakterlerin böyle <gülüyor> olduğu. hani Senin o dediğin doğa ve kültür. <gülüyor> yani bu da bu işin doğası. yani Neyi yargılıyorsun? <gülüyor> şey çok önemli. E, şimdi yargılama bitiyor. E, yargılama bittikten sonra Hüseyin Rahmi olayları anlatırken bir yerde bir dipnot düşüyor. E, diyor ki... Ben burada Sermet'in işte ahlaki zayıflığı ve şey daha çok sergilenecekti ama savcılar buna izin vermiyor falan diye bir not düşüyor. Yani bu, bu çok Güzelmiş. önemli bir not. Güzelmiş, evet. Ya aslında tahkikat bitmiş, dava bitmiş yani aslında öyle bir şey söz konusu değil. Ama oto tırnak içinde oto sansürünü okurla paylaşıyor. Ya. Çok güzel, evet son derece zekice bir de zaten evet, şey. E, bir de hani e, Zeyn de söz konusu edilen şeylerden birisi... ...kadın karakterlerinin kendi aralarında çok konuştukları... ...kadın karakterlerin çok ne diyeyim canlı olduğu... ...ve o kendi aralarındaki konuşmaların... E, ...kurguyu etkileyen bir unsura dönüştüğü de söylenir. Bilmiyorum sen de katılır mısın buna bu kadar... ...çok bu klişe mi bu da yoksa? <gülüyor> ee, ben şöyle söyleyeyim... Ee... Şimdi Hüseyin Rami kendisini bir e, feminist değil kesinlikle değil ama. <gülüyor> kadın ama <yakın. gülüyor> Çünkü femin, e, bu yazdığı yazılar nedeniyle kadınlardan çok tepki de alıyor. Özellikle Arthur Schopenhauer ve e, Nietzsche ile ilgili olarak. Onların düşüncelerini aktarıyorum ben. Niye bana kızıyorsunuz falan diyor. Ama e, şöyle bir şey var. E, kendisi işte kadın haklarını savunduğunu söylüyor. İşte mesela baba şu, e, çarşafın atılması... <Gülüyor> konusunda kendisinin de çok önemli rol oynadığını söylüyor ama e, ben e, Hüseyin Rahmi'nin dünyasındaki kadınlara baktığında e, Hüseyin Rahmi'nin kadınlara karşı çok acımasız olduğunu e, düşünüyorum e, yani nerede mesela bu noktada e, ben delimiyim ayrı kısım Plan noktalardan bir tanesi de bu mesela. Yani diğer romanlarda kadınlar sürekli olarak, tabii ki erkekler de kadınları aldatıyor mu? Evet. Yani kadınların aldatıcılığı ve onların şeytanlığı tırnak içinde hı hı. daha çok vurgulanıyor. Yani evet. Hüseyin Rahmi bu noktada kadının gene doğaya geleceğiz, doğası gereği böyle olduğu, böyle olduğunu söylüyor. Burada Reva'nın mesela ayrık sılışıyor. Yani hı hı. Revan Hanım e, bütün bu entrikalarda e, kocasına kendi şeyini e, masumiyetini anlatmaya çalışıyor ve aslında kocasıyla e, birlikte olmaya devam etmeye çalışıyor. E, ama yani genel olarak baktığımızda işte bir, birkaç tane şey getirdim yanında notlarını hı hı. getirdim hani e, baktığımız zaman kadınların e, yani çok eşlilik Evet. Ee, ve eş değiştirme olaylarının çok sık romanlarında yaşandığını söyleyebiliriz. Evet, yani. Bu oldukça ilginç değil mi? Diğer yazarları göz önünde bulundurduğumuzda. Mesela Namık <gülüyor> Kemal'le karşılaştırdığında asla böyle bir şey olamaz yani değil hmm. mi? Buna asla müdahale, yani müsaade <gülüyor> etmez. <gülüyor> <gülüyor> Namık Kemal. Evet, istersen bir ara verelim ee, Ali. Ne çalalım bugün? Ee, Tom Waits Seviyoruz. Olabilir. Evet. Peki. Hmm. The story's over We'll go where it's always spring The band is playing our song so will bring Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün Ali Serdar'la birlikte Hüseyin Rahmi'yi ve Ben Deli Miyim adlı eserini konuşuyoruz. İlk programda biraz Ben Deli Miyim'den ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın edebiyatının genel özelliklerinden bahsedip... ...en son kadın karakterlerine olan acımasızlığıyla <gülüyor> bitirmiştik. Şimdi biraz ben şeyi düşünüyorum, burada daha önceki... Konuklarımızla da zaman zaman bunu konuştuk. Bu özellikle erkek yazarların kadın karakterleri yaratırken hani bu Cumhuriyet'ten sonraki süreçte bir acımasızlaşmaları ve kadınların doğası gereği işte yalancı, aldatmaya falan meyyal olması biraz bu modernleşmeyle ilgili bir kafalarındaki soru işaretiyle de ilgili bir durum gibi hep mesela konuştuk yani hani bu modernleşen kadının <gülüyor> ne kadar modernleşeceği modernleştiğinde neye dönüşeceği zaten tehlikeli olan bir, bir şey yani. varlık bir de kamuya çıkıyor kendi işte hayatını kazanıp kendi ayakları üzerinde duruyor tehdit artıyor yani evet, bu şey o, erkek aklıyla mücadele etmek zor evet, yani evet, ve de şey de Kadınlar da bunu benimsediği zaman daha da evet. iş, iş, işin içinden e, çıkılmıyor ama senin söylediğin şey doğru. Yani e, özellikle erkek edebiyatçıların e, kadın karakter yaratırken empati kuramıyor oluşu evet. e, büyük bir şey yaratıyor aslında. E, bu alanda hani o zaman kadının işte duygusu, düşüncesi e, ki, kim anlatacak bunu meselesi? Evet. Ee, büyük bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor Ben bunu aşabilen Çok az yazar var evet ee, yani Ben Bilmiyorum sen Hı -hı. isim sayabilecek misin ama <gülüyor> Yani kadınlar aşıyor diye <gülüyor> <Evet>. Kadın yazarlar <gülüyor> yani, <gülüyor> evet. O yüzden biraz şey Hele de bulunan dönem içinde Bir de bu ben deli miyim Bu delilik hikayesi de önemli Hı. Bu değil mi Biraz ondan da bahsedelim... ...şimdi dediğim gibi bu... E, ...doğa kültür karşıtlığı... ...noktasında o delilik de... ...işte aslında... E, ...biz doğanın bir parçasıysak... ...o zaman... E, ...doğada da akıl ne kadar var... Hani hmm. ...meselesi giriyor ve... ...aslında de, burada... E, ...Hüseyin Rahmi... E, ...tabii uzun uzun bunları tartışıyor... ...yani delilikle dahilik... ...arasındaki çizgi nedir'e... ...tartışıyor... O, o zaman da e, acaba delilik mi doğal olandır? Ya, ya da doğal yani, olan ne? <gülüyor> meselesi <gülüyor> devreye giriyor ama yani e, aynı zamanda de, delilik özgürlük, özgürleşme anlamına da geliyor. Burada e, baş edilmesi sıkıntılı olan konu şu. Şimdi bu iki karakterimizin de e, hem Şadan e, hem Kalender Nuri e, yarı ...akıllı, yarı deli oldukları... ...söyleniyor ama... E, ...toplumsal hayata çıktıkları zaman... E, ...sürekli birilerine... ...zarar verdiğini görüyoruz yani... ...ve bu zarar verdik mesela şu da ilginç... ...zarar verdiği kişi ya da... ...gruplar mesela et, etnik gruplar... mesela hmm. Rum, Rum bir kadına... Evet. E, ...taciz ediyorlar... ...açıkçası. Evet. Yani mesela bir Müslüman, o, kadın, Müslüman değil. kadın değil. Ya da orada işte... ...dondurmacıda Yahudi, oturan Yahudileri... ...görüyorlar... Evet. E, Mesela Kalender, Nuri onlara hmm. şey yapıyor. Yani bu, bu anlamda hani e, yalnızca kadınlar değil. Evet. E, Hüseyin Rahmi'nin bu... Müslüman olmayan. Müslüman olmayan yani. gruplara. Tabii bir de Cumhuriyet sonrası. Yani evet. orada e, şey de var. E, siyasi olarak okuduğumuz zaman siz mütareke döneminde böyle yapmıştınız. Evet. Yani evet. bir hınç, hmm. bir e, rövanş alma meselesi de var. Yani e, tabii ki eksen işte bir... ...kadını kocasından... ...boşatmak ama... ...şeyde romanın akışında... ...bunları da... ...görüyoruz, izliyoruz. Yani evet. onların yolculuğu boyunca... ...sonra... ...işte İstanbul'un yeraltı dünyası... ...işte kalender ile ...beraber gittikleri bir meyhane var ki... ...inanılmaz yani onun tasviri... ...anlatımı oradaki insanlar... ...bu anlamda... ...şeyi de yani bizim Osmanlı Türk toplumundan daha sonra Cumhuriyet toplumunu anlamak için de tekrar tekrar bu metinlere hı. geri dönmemiz gerektiğini gösteriyor aynı zamanda bu metinler bizim evet bir de mesela bu şekilde baktığımızda hiç beklemediğimiz yazarların ve eserlerin bize tam da bu ulus kimlik inşasında işte çaktırmadan hı hı. oldukça etkileyici ve işte bu aralara sıkıştırarak işte buradaki delilik bile sınırlayıcı bir şeye dönüşmüş yani neredeyse ...bize oldukça e, mesaj veren eserler ortaya koyduklarını da görebiliyoruz. Bu mesela milli edebiyat tartışmaları için de çok önemli. Hani bu Türkçe'de vardır Hı. ya bütün edebiyat milli edebiyat dönemi. Yani <gülüyor> milli olma edebiyat dönemi var mı tabii o da ayrı bir saçma şey de yani. yani. Bu dönem içerisindeki tartışmaları e, daha görünür kılmak ve yani yazarın bir e, diyelim cumhuriyet aydını olarak yazar konumunu e, eserlerinde... ...ortaya koymak açısından da önemli sanırım. Bir de tabii şeydi... ...yani Hüseyin Rahmi... ...1912'den sonraydı sanırım... ...Hebeli adaya çekilip... Yani yani ...aslında kendisini ya. edebi kamudan da ayırıyor. Evet. Yani... ...tabii ki mutlaka başka yazarlarla... ...görüşüyordur ama... ...edebi kamudan ayırdığı halde... ...aslında... ...bir şekilde bu... ...bahsettiğimiz nitelikleriyle... ...bir parçası olmaya da... ...devam ediyor... Yani... Evet yazmaya ve kendisini daha doğrusu yazan biri olarak var etmeye, yani edebi kamuda kendi bedeniyle ya da cismiyle görünmeyip, Tabii bu şimdi şey de yani biraz adadan ve işte Hüseyin Rahmi'nin kendi özel hayatının da getirdiği bir takım e, şeyler de e, onun, Ya ben açıkçası şey diye düşünüyorum biraz daha farklı olmasını gerektiğini niye yani, ya da <gülüyor> şimdi bu son bu tuhaflıkla ilgili. Son bir şey daha söyleyeyim. Ee, mesela bu kitabın anlatıcısının kim olduğu da bir, bir muamma. Yani evet. şu birinci tekil başlıyor. Sonra bir anda sonlara doğru Revan Hanım devreye giriyor. Peki onun yazdıklarını bize kim anlatıyor? O bakımdan da bir tuhaflık hmm, var. Yani anlatıcı. Kim ne kadar nerede neyi görüyor ve e, kim bize bunu anlatıyor meselesi de romanda bir muamma. Yani, Urgun bu güzel ha, bir muhabbet. Evet, yani. Tuhaf evet, <gülüyor> bir... Yani e, o yüzden ki şey e, olmuş. E, tuhaf etki serisi içerisinde yer alması iyi olmuş. Ee, bu eser son derece önemli. Bu seride sizin daha önce konuştuğumuz Tefrika Roman serisi de öyle. Çok teşekkür ederiz Ali. Ben bugün. teşekkür bugün. ediyorum. Burada bizimle birlikte olduğun için. 94.9 Açık Radyo'da günün ve güncelin edebiyatında bugün Ali Serdar'la birlikteydik. Hüseyin Rahmi'den ve Ben Deli Miyim romanından bahsettik. Hoşçakalın, görüşmek üzere.